Radyo Tiyatrosu Yalnız Efe Yapım Mehmet Kösoğlu, yazan Ömer Seyfettin, radyoya uygulayan Beyza Kara, seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, kayıt montaj Mahmut Acar, program yönetmeni Erol Güldiken. Dayı Biraz dinlensek olmaz mı no, beyin. Yoruldun mu yoksa e, e, Müsaade et de yorulayım İki saattir dağ tepe düşe kalka yürüyoruz Sırtımdaki bu koca tüfekle Yürümek kolay değil oh, Ben senin gibi Talimli değilim Sen de talimli sayılırsın bey Her hafta sonra çıktığına <gülüyor> göre Bunun gibi nice yolları yokuşları Tırmanmışsındır <gülüyor> he. Gel otur biraz ya. Birer cigara içelim de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 Ee, yaş da benim gibi yetmişe dayandı gayri Allah gecinden versin ama Ciğerlerinden hastaymış Sapsarı öyle yatıyor eh, Eline sağlık kızım Yemekler güzeldi Afiyet olsun babacım Kahveyi şimdi mi içersin yoksa sofrayı topladıktan sonra mı? Acele etme acele etme Misafirler gelsin hele o zaman içer mi yavrum? Peki baba Misafirler de geldi Hadi sofrayı topladıysan kapıyı aç kızım Topladım baba şimdi açarım Buyurun Safa getirdiniz Oo, Buyurun buyurun buyurun Ben de kahve içmek için gelmenizi bekliyordum Hayırlı akşamlar Hayırlı akşamlar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 ya, ya. Şey. Ee, o evet. kan içici neden köylüleri mahkum ettirmiş ki bakayım Unuttun mu hocam Esi tefecinin teki Başı dara gelene faizle para veriyor e, Mutlak köylülere de faizle para vermişti. Köylüler de ödeyemeyince e işte Çok doğru dersin o bahtsız herifti. de Köylülerin taşını toprağını hazzetmiştir Şöyle... Haklısın Yörük Hoca öyle olmuş Dava şehirde görülmüş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 Köyün, tarlaların tapuları Esoğlu'na geçmedi mi? Geçti. E, i̇yi ya işte tarlaları kim sürecek? Çifti kim toplayacak? Hilisto, Yunanistan'dan Rum getirmeyecek herhalde. Esoğlu kendi çiftliğine bile güç ırgat buluyor. Küçük alanlılar ikisinin de hesabına eşek gibi boğaz tokluğuna çalışacaklar. Boğaz tokluğun olsa yine yürü koca aç açına çalışacaklar. Doğru, Kerime kızım... Abi. Bak o da biraz soğudu Hadi şu sobayı biraz harlandır bakayım Peki baba ah, ah, Genç olacaktım Hı. ki Ne yapardın yörük hoca Ne mi yapardım <gülüyor> Da çıkardım hacı Durmuş'a da. Dağa dağ çıkıp da ne yapardın ki yörük hoca Şey Bilmem ama en azından Eşoğlu gibi millet düşmanlarının haddini bildirirdi. İyi de Eşoğlu bir değil ki. Ha? <gülüyor> Bin olsun değil mi? Evvela birden başlanır muhtar. Birden. Aşağı Örük Koca. İyi dedin. Bizde cevher olsa da para etmez. Ah, yaş yetmiş iş bitmiş. Gün gençlere kaldı.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 Kendi gibi bozuk kişiler işte. Adamları vasıtasıyla bütün yörede yapmadık rezilik bırakmıyormuş. Vurdurtuyor, öldürtüyor. Sonra da zaptiye bunlar eşkıyaydı. Yataklık yapıyorlardı diyormuş. Aa, civarın bütün güzel kızlarını zorla nikahına alıyor. Bir hafta sonra da boşuyormuş. Allahu u Teala büyüktür. Büyüklerimiz zalimin zulmü payidar olmaz demişler. Aa, az kalsın söylemeyi unutuyordum Yörük Hoca. Eseoğlu dermiş ki, Yörük Hoca ölsün, kum de zapt edeceğim demiş. Ya, kime demiş ki? Herkese, kasabada duymayan bilmeyen kalmamış. Ecel yaşa bakmaz muhtar Mehmet. Sayısı sırası yoktur. Ben öleceğim de o dünyaya kazık mı dikecek? Ha? Hem o bizim köye elini uzatacağına, önce bana borcunu versin. Borcumu, borcumu. Yok yahu. Ezeoğlu'nun sana borcumun var? Sahi mi dersin koca Hoca? Sahi söylüyorum. Ee ne kadar? 150 lira kadar. Bir de ne zaman almıştı bu parayı? Hmm, tam üç sene oluyor. Bir cuma kasabadaydım. Harmanı yeni satmıştık. Köylülerden alacaklarımı da almıştım. Bu herif bana rast geldi. Aman hoca. Şu dakika çok sıkışı... Bana üzerindeki paraları ver dedi. Eee sen de verdin mi? E, verdim tabii. İyi de senet falan almadın mı? Yok almadım.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 Alırım Ne afile başına bela alacaksın Neyse vakit hayli geç oldu Hadi kalkalım artık eh, Kalkalım yavaş yavaş Kahve teşekkür ederiz Yörük Hoca Eline sağlık Kerime kızım Afiyet olsun Hadi sağlıcakla kalın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 Neden gitmemi istemiyorsun kızım? Senin için korkuyorum baba. Biliyorum sen cesur bir insansın. Ama es oğlu kardeşin tekiymiş, silahlı adamları varmış. Bak kızım, ...anlımıza ne yazılmış sağ olur yavrum. Yetmiş yaşına geldim ama hiçbir zaman hiçbir hakkımı kimsede bırakmadım. Bundan sonra da bırakmam. Madem öyle, ben de seninle geleyim. Benimle mi? <gülüyor> Kız halinle bana ne yardımın dokunabilir ki Kerim'im? Ah, erkek olsaydın bak o zaman iş değişirdi. Bir yerine iki kişi dikilirdik Eseoğlu'nun karşısına. Babam nerede kaldı? Daha güneş doğmadan yola çıkmıştı. Bu saate kadar çoktan gelmesi gerekirdi. Sakın başına bir iş gelmesin. Babam dik adamdır. Kimseden korkmaz. Gidip de Esa karşısına dikilip paramı verdiği ısrar ederse... ...o namussuz her kötülüğü yapabilir. Üff, o kadar da söyledim gitme diye. Ama inat işte. Gidip Rasûl anamda oturayım.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 Allahü Ekber, Allahü Gelmeyecek. Akşam ezanı okunuyor. Bu saate mümkün yok dışarıda kalmazdı baba. Mutlaka başına bir iş geldi. Hey büyük Allahım, yalvarırım onu muhafaza et. Ha, kapı çalınıyor. Mutlaka babam gelmiştir. Geliyorum babacım. Baba?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 Nerede vurmuşlar? Esooğlu'nun çiftliğinde. Peki sana kim haber verdi? Çobanlar ve korucular. <gülüyor> Gelin cenazenizi alın diye köye haber göndermişler. Ah babacığım, ah babacığım o kadar da gitme demiştim. Hayır, Kereme, hadi, hadi gel kardeşim bize gidelim. Hadi, hadi anam al getir dedi. Hadi gel. Hayır, hayır ben gidiyorum.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 Felaket geleceğini biliyordum Ama kız halimle gitmesini engel olamadım Keşke ah, erkek olsaydı Onu yalnız bırakmazdım Öldürmelerine izin vermezdim Biz siz eksiktiniz Namussuz itler Defolun, defolun. Hiç kimse beni durduramaz Defolun diyorum Bunlar Esa oğlunun itleri Anlaşılan çiftliğe gelmişim ...dinin itleri defolun diyorum. Beni korkutamazsınız. Çekin gidin. İşte şu hey korucunun olmalı. Açın. Açın. Mure kimdir bu saatte... ...kapıyı kıracakmış gibi çalan be Kapıyı aç korucu. Vay Mure bu bir kız sesidir be ya. De kimsinsin? Kum derli yörük hocanın kızıyım.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 ...emeğini alın terini istedi diye hiç acımadan nasıl kıydınız babacığıma? Babacığım, canım babacığım. Nerenden vurdular seni? Ölürken çok acı çektin mi? <gülüyor>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 Gübrelik Geldik, ha işte şurası. Baban da orada gübre yığınlarının arasında yata. Aman Allah'ım, Bunlar ne açmazız insan. Gözleri açık ölmüş. Ak sakalları kandan kırmızı olmuş. Sırtından vurmuşlar. Dallı Babamı kim vurdu Korca? Ben nereden bileyim? Ne vakit vurdular? Bilmiyorum. İyi, bilme bakalım. Ben nasıl olsa öğrenirim.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 Yemin ediyorum sana katillerini bulacağım ve adalete teslim edeceğim. Cezasız bırakmayacağım onları. bakın Şarkı orada oh, Allah. Gelin arkadaşlar. Hadi hadi. Kerim'e, Kerim'e biz geldik kızım, kalk. Geldiniz mi Hacı Durmuş emmi Geldik yavrum, geldik.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 Akı, katilesi oğlum evet o Ah yörük hoca Benim 70 yıllık arkadaşım Kardeşim dostum Öcünü kim alacak senin yörük hoca evet. Kim alacak öcünü Merak etme hacı durmuş anne Elbet eee. alacak biri çıkar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 Süt beni beni çağırmışsın Otur kızım Hacı Durmuş Emmim seninle konuşmak istiyor Buyur Durmuş Emmim seni dinliyorum Şey Bak kızım <gülüyor> Süt Anan'la birlikte Düşündük taşındık Seni İzmir'de Bir ailenin yanına evlatlık olarak Vermeye karar verdik Ne dersin kızım gider misin İyi ama neden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 o kızı nikahıma almak istiyorum Kaya. Var get, benim adıma iste. Olur da kimden isteyeyim ağam? Kızın babasını öldürdük. Bildiğim kadarıyla köyde hısmı akrabası da yok. Kıza hacı durmuş bakıyormuş. Yoruk hocanın kadim dostuydu. Get ondan iste Kerime'yi. Pek ağam pek.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 Siz de hiç utanma, allanma yok mu? İftiraat durmuş. Kerime'nin babasını biz vurmadık. Ya kim vurdu? Kim olacak? Eşkiyalar vurdu. He, eşkiyalar mı? Sen onu benim kulağıma anlat. Eşkıya neden Yörük kocayı vursun ki? Hem vuran hangi eşkıyaymış, ne bakayım. Biz nereden bilelim? Hacı durmuş. Memlekette eşkıya mı yok? Biri çıkıp vurmuş işte. Doğru. Eşkıya çok. Ama en büyük eşkıya senin an olacak, o namussuzdur kahya.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 sen bilirsin durum. Duydun değil mi hanım Duydum bey duydum Böyle terbiyesizlik böyle küstahlık Görülmüş işitilmiş şey değil Tövbe töbe. Namussuzluğa Böyle kocanın kemiklerini mezarda sızlatmak istiyorlar Durmuş emmi Az ha. önce Esa kahyasını gördüm Bana sırıtarak baktı Size mi geldi o namussuz Evet kızım bize geldi Niye ne istiyormuş sizden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 ...çoban. Keser misin şu kaval çalmayı? Ha? ha Baya mı diyeyim? Evet, sana dedim. Ne yapıyorsun? Hiç böyle hayvanlara otlatıyorum. Bir de kaval çalıyorum. Ben seni tanıyorum. Sen Esoğlu'nun çobanı değil misin? Ha ya. Cevizi, sucuk ister misin? Vereyim ha. mi? Ver, ver. Ben bayılırım cevizi, sucuk. Al. Ya, bunun hapsi vereyim mi? Seni. <gülüyor> Çok güzelmiş. Bence biz de sucuğu çok seviyorum da. İyi, ye işte. Daha istersen yine veririm. Olur olur, ister. Ama benimle konuşacaksın, tamam mı? Tamam. Ne konuşacağız? Adın ne senin? Murteza. Nerede yatıp kalkıyorsun Murteza? Ben ahırda yatıp kalkıyorum. Eseoğlu'nun çiftliğindeki ahırda mı? Ha ya, orada. O zaman haberin olmuştur. Geçen ay sizin çiftliğe eşkiyalar gelmişti, doğru mu? E, yalan. Ama gelmiş işte. Hatta kum deli yürü kocayı da vurup öldürmüş. Yalan yalan. Madem öyle Yürük Hoca'yı kim vurdu söyle Niçin söylemezsin Söylemem işte çünkü Kahya öyle teminledi Kahya ne teminledi ki? Sakın bu arifin burada vurulduğunu kimseye demeyin dedi Yalan inanmıyorum sana Doğru valla Peki sen Yürük Hoca'yı o gün gördün mü Gördüm tabi Peki onu vuranı da gördün mü e, Gördüm Kim peki Söyleyemem O zaman ben de sana başka cevizli sucuk vermem. E, tamam tamam söyleyeceğim Söyle bakalım Yürük Hoca'yı kim vurdu Zeynal Kahya vurdu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 Peki Zeynel Ağa ne yaptı? Zeynel Ağa'ım da hemen odasına koştu. Tüfeğini aldı. Hocanın arkasından çıktı. Sen o vakit neredeydin? Ahırın önünde gübreleri açıyordum. Yani gördün. Gördün e gördüm mi ya? Peki sonra ne oldu? Anlat hele. E, anlatma. Neden lan? E, önce cevizli sucuk ver. Sıhı namussuz. Rüşvet almayı Eseoğlu Ağa'ndan öğrendiğin belli. Al bakalım. Hem ye hem de anla. <gülüyor> sonra ben kapıya koştum. Daha hoca yaklaşmamıştım. Zeynel hey hoca geri dön aa paramı verecek diye bağırdı Devam et Ve Hoca da inandı geri döndü Çiftliğin kapısından giriyordu ki Zeynel kahyayı arkasına sakladı Tüfeği birdenbire çıkarttı evet. Omzuna koydu Nişan aldı sonra da <gülüyor> Demek yarı kocayı vuran Essoğlu'nun kahyası Zeynel denen kahvedel öyle He ya o Ne var ne istiyorsun? Ben geçen ay öldürülen kum deli yörük hocanın kızıyım Milazım Bey. Evet ne istiyorsun? Babamı vuranı öğrendim. Sana diyeyim de hemen gidip onu yakala hapset. Dur hele, hele sakin ol bakalım. Biz babanı vuranı zaten biliyoruz. Kim peki? Eşkıya. Ne eşkıyası Milazım Bey? Babamı eşkıya falan vurmadı. Ya kim vurdu peki? Eseoğlu'nun kahyası Zeynel. Ama esas suçlu Eseoğlu'dur.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 Aynen böyle oldu. Peki şahidin var mı? Var. Var mı? Kim peki? Esi oğlunun çobanı Murtaza. Babam öldürüldüğünde o gün çiftlikteymiş. Gülbeleri açıyormuş. Gözleriyle görmüş. O çoban delinin gerizekalının tekidir. Onun şahitliği geçmez. Hiç bile değil. Bal gibi şahitliği geçer. Eh çok oldun ama. Bana akıl mı öğreteceksin şırfıntı? Çık git buradan beni oyalama hadi. Etme eyleme Mülazım Bey. Katil Zeynel Kahya. Yakala hapset onu. Kimi yakalayıp yakalamayacağımı senden öğrenecek değilim. Çık çarı, defol. Ama... Bırak kahpe Bir daha buraya gelirsen senin bacaklarını ikiye ayırırım Defol şimdi defol Sen şimdi babamı vuranları tutmayacak mısın Mülazim Bey Hayır İyi tutma yakalama Ama şu askerlerde şahit olsun ki Sen bugün babamı vuranı tutmazsan Ben seni öldüreceğim Mülazim Bey Bak hele bir de beni tehdit ediyor Çabuk çek git buradan Yoksa kız olduğuna bakma, hapse atarım seni Ben yapacağımı yaptım. Diyeceğimi dedim. Gayrı bundan sonra günah benden gitmiştir. Namussuz baş efendi. Sen kanundan yana mısın... ...yoksa zalimden yana mı? Sana babamın katillerini deyin... ...sen de kılını bile kıpırdatma. İşte mülazım... ...katilin evinden çıkıyor. Biraz daha otursaydım Mülazım Bey Bir iki kadet daha içerdik Yok gideyim mi Zeynalka'ya Gid. <gülüyor> Bu gece geçişkiyi fazla kaçırmıyorum <gülüyor> <gülüyor> Gidip yatayım <gülüyor> Dur hele Mülazım Bey Yürü kocanın kızı sana bizi ihbar etmiş ha. Yakalamayacak mısın bizi ha? Öleşiyor bizi yakacak ya. Biz sensin. Et olsun olsun dostuz be. Ya. Arkadaşız. Ya arkadaşız. Konuş ver. Konuş ver. Konuş ver lan. Öyle olsun mi lazım. Öyle olsun. Tabii yakalamayacaksın katilleri. Çünkü sen o katillerle yiğit içiyorsun... Hacı Durmuş Emim haklıymış. ...eseoğlu denen kan içici zalim... ...hükümetin hepsini kendine bağlamış. İyi işiniz herhalde. yine işiniz herhalde. Resulallah ama selam et. Ve baş üstüne. Olur olur Mülazım Bey gene bekleriz. Hadi, Hadi güle güle. Aşağılık herif. Bunun hesabını sormaz mıyım sana? Şunu takip edeyim. İşte ıssız bir sokağa girdim. Hey Mülazım Bey... Sen de kimsin Tanımadın beni Mülazım Bey Ben yörük hocanın kızı Kerimiyim Aa, Tanıdım seni Ne var ne istiyorsun Az önce seni babamın katiliyle sarmaş dolaş gördüm Mülazım Bey ee, Ne olmuş Ne olmuş yani gördüyse ha? Karakola geçen gelişimde söylemiştim sana Babamı buranı yakalamazsan Seni öldürürüm demiştim ee, Sıktın ama be Defol git kahpe Kahpe kimmiş gösteririm sana ahlaksız herif <gülüyor> hey, hey, hey, hey, hey, hey, dur, dur dur bırak onu dur dur dur dur. Ne bak? Evet. Senin işin bitti mi lazım bey? Şimdi sıra diğerlerin. Arkadaşlar duydunuz mu? Dün gece kasabada mülazimi vurmuşlar. Vay vay vay. Mülazimi öldürmüşler he. Ha. E, sonunda olacağı buydu muhtar. Mülazim az masumun mazlumun ahını almamıştı. Evet. Esi oğluna şikayete giden köylüyü dövüp dövüp sokağa atıyordu. Ve işte sonunda biri çıkıp adaleti yerine getirdi. Ha. Ya, ya. Ha. E peki muhtar. Gece yarısı Mülazım'ın sokakta işi neymiş ki? Ne olacak? Eseoğlu'nun çiftliğinde yiyip içmiş. Sonra da evine giderken vurulmuş. Ha, peki vuran kimmiş muhtar? Tespit etmişler mi? Vuran bilinmiyordur dayı. Ama bir gören var. Vuranın bir kız olduğunu söylüyorlar. Ha. Ya. Ya. Ya, kız mı? Kız mı? Ya. Yani Mülazım'ı vuran kız mı? Ya evet. Allah Allah, Allah. Allah Allah. Ya muhtar.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 Allah Allah Hem ne bizim köyden öyle mi Yok. Peki kimmiş Yürü kocanın kızı Kerime'ymiş Esa evet. e, evet. mı söylüyorsun çavuş Hiç öyle şey olur mu Kerime öyle bir kız değildir bu işte bir yanlışlık olmasın Gören var muhtar Ama gören kimi gördüğünü bilmiyormuş ki Sadece mülazımı vurup kaçanın bir kız olduğunu söylemiş Hı. O kızın Kerime olduğunu siz nereden biliyorsunuz Esoğlu'nun kahyası Zeynel söyledi O da görmüş O gece mülazım bey çiftlikteymiş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 Zeynelerken ya iftira falan etmiş olmasın kızcağızı? Bilemeyiz durmuştayı Biz emir kuluyuz. Bize Kerime'yi yakalayıp getirin dediler. Kızcağızın katil olup olmadığı soruşturmada belli oldu. Ev uzak mı? Yok geldik işte. Ha işte şu ev. Bu koca evde yalnız mı yaşıyor kız? Evet. Çal bakalım kapıyı durmuştayım Çalalım bakalım. Allah Allah. ...evde yok mu acaba? Çal çal bir daha çal bakalım. Çalıyoruz çavuş. Kerime! Kızım benim durmuş emmin. İçerideysen aç kapıyı. Anlaşılan evde yok. Nereye gitmiş olabilir bu dayı? Allah fukaras nereye gidebilir ki çavuş? Mutlaka bizdedir. Gelin bize gidelim. Evde olmadığı zamanlar size mi gider? E benim hanım onun sütü nasıldır çavuş. Gündüzleri bizde... ...geceleri evinde olur.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 İyi de kimi kimsesi olmayan o kahrolası kız... ...nereye kaçabilir ki? Yok canım ne kaçması? Mutlaka köyündedir yine. Kumdereliler onu bir yere saklamışlardır. Ah be ya! Bu da ne? Silah sesi değil mi? Dışarıda neler oluyor? Tabancımı alıp çıkıp bakayım. Olduğun yerde kal Zeynep Kahya. Ne? Sen Yörük Açı'nın kızı Kerime. Evet benim iç soyu İyi ama ne işin var burada? Az önce silah sesi işittim yoksa sen mi attın o silahı? Evet ben. Kapının nöbetçi diye <gülüyor> koyduğun köpeğini vurdum. Peki, peki ne istiyorsun benden? Niçin geldin buraya? Babamın intikamını almaya geldim Zeynel Kahya. Onu senin öldürdüğünü biliyorum. Ya ya ya, tövbe ben öldürmedim. Yemin ederim ki ben öldürmedim. Eşkıyalar öldürdü babanı Kerim'e. Yalan söyleme iç soyu. Öldürürken görenler var. Üç kuruş için ağın olacak o köpeğin emriyle öldürmüşsün babamı. Hem de kalleşçe arkasından silah atarak. Şimdi de dur, ben seni öldüreceğim Dur yapma yalvarırım ateş etme Kulun kölen olayım öldürme beni Kerim Bütün kabahat Eseoğlu ağamda o emretmişti Ama sen de yaptın Geber Zeynep Kahya Yapma, yapma. Şimdi sıra sende Eseoğlu denen zalim Seni de geberterek hem babamın Hem de zulüm yaptığın mazlumların intikamını alacağım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 ...benim ey dostum... ...eskiyi bırak Eseoğlu... ...köylü sana neden düşman onu anlat bana... ...e köylü bana borçlanmıştı... ...borçlarını ödeyemeyince ...ben de evlerini topraklarını... ...haz ettim işte yani... ...ee İyi de sen banka mısın ki... ...köylüye faizle borç para veriyorsun Eseoğlu... ...şey... ...yok canım... ...yani başları sıkılınca bana gelirledi ...ben de ağaim ya... Hmm. ...evirmezsem olmaz...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 ...ve e soru ...es seni altına boğulsun. Lan uşaklar ne Ay. duruyorsunuz lan oyun, ...şarap getirin lan. Ay. Bu gece doyasıya eğleneceğim. Ay. Hey dansöz. Gel bakayım kız yanıma. Duyuyor ya <gülüyor> Daha. Lan hoşuma gitti, he iyi göbek atıyor. <gülüyor> Sayende bütün sıkıntılar mı attın vallah? İstersen daha da sıkıntılarını giderelim ha? Az bir iki hafta çiftliğimde kalmak ister mi? Kalmak isterdim ama ben dansızsım, dans ederek hayatımı kazanıyorum ha. Mesele para sevildin, mesele yeterli çiftliğimde mesele bunu. Hey! Ne oluyor lan? Herkes gözlerini yumsun. Ne diyorsam onu yapın. Anne, Yoksa acımam lan? tek tek vurur öldürürüm. Anne, Sen Anne, de Anne, yum anneciğim. gözünü dansöz kız. Anne, anneciğim. Sen anneciğim. de yum. Anne, tabi yumuyorum. Dur, dur, dur, dur. Aman vurma beni. Amanın amanın dur ateş etme ben de yumuyorum. Sen yumma Esa oğlu. Sen bak. Hem de iyice bak. Karşında kim duruyor gör. Amanın. <gülüyor> Sen... ...görü, hocanın kızı gerime der misin lan? Ne kadar da değişmişsin. Sahi mi? Neye benzemişim dersin Esoğlu Şey, eş, ya, ya... ya Efe'ye benzemişsin kız. Onlar gibi giymişsin aynen. De bakın lan, ne istiyorsun benden? Ne istediğimi biliyorsun Esoğlu Babamın hayatına karşılık... ...senin hayatını istiyorum. Ne? Benim... ...ama... Yok yok yok. Yo. Sakın ha. Sakın ha beni. Ben bir şey yapmadım. Babam o gün sana alacağını istemeye gelmişti Esoğlu Ama sen ne yaptın? Kahya'na emir verip öldürttün onu. Hayır hayır. Katiye ben emir vermedim. İnan ki onu Kahya'ya öldürmüş. Sonra da ölüsünü götürüp... ...pis bir gübreliğe attın. Tıpkı bir hayvan leşi gibi. Son doğanı yap Eseoğlu. akibetin babamınki gibi olacak. Senin de ölünü... ...ben gübreliye atacağım. Ay, yok yok yok. Hayır yalvarım. Yapma ne olursun kayaklarını suyunu içeyim acımana. Ne istersen veririm. Para, çiftlik, toprak. Ben olursun, sadece yapma. adalet istiyorum Esoğlu. Adalet. Yapma. Geber. hayır. öldürsün. Susun, susun diyorum. Ay, ay, Sizler ay, öyle aptal. Ay, ay, aptal ay, aptal ay, bakmayın ay, da. Ay, da. Şu leşi kollarından ayaklarından tutup gübreli atın. Hadi, Hadi çabuk olun. İyi, tamam, Yoksa tamam, sizi tamam, de öldürürüz. Tamam, tamam, tamam, tamam. tamam. Kimsin tamam, sen Efe? <gülüyor> Bana yalnız efederler. Bundan böyle ilan ediyorum ki mazluma zulüm eden, parasına, ağlığını güvenenler zinhar masumları zavalları ezmeye kalkışmasın karşısında beni bulur. Ben mazlumun dostu, zalimin düşmanıyım.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 Belki elli dalda heybesi varmış Kimseye ağırlık olmaz Kimseyi sıkıştırmaz İyilikten başka bir şey yapmaz Herkesin gönlünden kopanla Geçin gidermiş Peki söyle bakalım Hasan ağa Bu Esrarengiz Efe'nin sonu nasıl olmuş İşte tam o sırada Söke taraflarında Gayet azgın bir Rum eşkıya türemiş Devlet Bu haydutlara karşı bir tabur çıkarmış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 Teslim oldu demişler Efe. Ye. Ama yalnız Efe, siz askersiniz, benim kardeşlerimsiniz. Canınızı yakmak istemem. Savulun yoluma gideyim demiş. <gülüyor> ama askerler dinlemeyi ateş etmişler. Yalnız Efe onları öldürmemek için yalvarmış, bağırmış ama bu neticeyi değiştirmemiş. Sonunda o da askerlere ateş ederek bazılarını yaralamış. Yaralamış ha? Peki sonra?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 Tam burada onun tüfeğiyle geyik postu seccadesinden, yeşil namaz bezinden başka hiçbir şey bulamamışlar. Peki sonra? <gülüyor> Sonrası o vakitten beri yalnız Efe'ye rast gelen olmadı beyim. Yalnız yazın yamaçlarda hayvanlarını süren yörükler buraya her gece nur inerken gördüklerini yemin ederek anladı.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 Efe adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.